Ey ümmetin peygamberi Allah'tan ve kâfirleri ve Hem dışarıdaki kâfirlere karşı, hem fiili olarak seni tehdit eden tagutlara karşı, hem fiili olarak seni cezalandıran, zindana atan veya başka başka hilelerle seni güçsüz durma düşürmeye çalışan kâfirlere karşı, hem de içindeki münafıklara karşı velatü asla itaat etme. Elhamdülillah elhamdülillah semma elhamdülillah Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna li nehtedi levla en hadanallah ve la tefiki ve la ihtisami ve la tevekkuli illa billah Eşhedü en la ilaha illa Allah vahdehu la şerike le la ve la şebih ve la kufu ve la misl ve la nazir ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة العالمين وحجة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفطل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya eyühen-nebiy, itakillaha ve la tud'il kafirin ve'l-munaafikin. İnne'llaha kana alimen hakima. Ve'ttabi' ma yuha alayke min rabbik. İnne'llaha kana bima ta'maluna ta khabira. Ve tevekkal ala'llahi ve kafa billahi vekila. Ahzab suresinin ilk ayetleridir. Rasulullah sallallahu ve sellem Hira mağarası arasında ikra oku emrini aldıktan sonra Yaklaşık üzerinden 18 yıl geçmiştir. En iyi ihtimalle en az ihtimalle 18 yıl geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 18 yıl boyunca Rabbinden korkmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takva sahiplerinin önderidir. Muttakilerin efendisidir. Aradan 18 yıl geçmesine rağmen Allah Subhanahu taala günlerden bir gün Rasulüne bir vahiy indirir. Ahzab suresini indirir. Ahzab suresinin ilk ayeti Allah'tan kork diye başlar. Hiç düşündünüz mü? Niye böyle başlamış diye. وَلَا تُدُعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların peşinden gitme. Diye emreder peşinde. 18 yıl boyunca bir kere dahi kafirlere itaat etmeyen 18 yıl boyunca bir kere dahi münafıklara zerre kadar taviz vermeyen Resul'e bir gün bir ayet iner, bir gün bir sure iner. Bu sure sakın kafirlere itaat etme diye başlar. Sakın münafıklara itaat etme diye başlar. Hiç düşündünüz mü niye böyle başladı? وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ Rabbik. 18 yıl boyunca Rabbinden indirilen tabi olan 18 yıl boyunca Rabbinden indirilene tabi olduğu için eziyet gören, 18 yıl boyunca Rabbinden indirilene tabi olduğu için hicret etmek zorunda kalan, 18 yıl boyunca Rabbinden indirilene tabi olduğu için Bedir'de ve Uhud'da müşriklerle, kılıçla savaşmak zorunda kalan Rasul'e, Allah subhanehu ve teala 18 yıl sonra tekrar, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ demektedir. Düşündünüz mü işin niye böyle diyor diye? Ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et demektedir. 18 yıl boyunca en zorlu zamanlarda bile Allah'a tevekkül eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mağarada iki kişi kalmışlardır. Kafirlerin ayakları görünmektedir. Yakalandıkları zaman ya esir edilecekler ya öldürülecektir. Orada Rabbine tevekkül eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanehu ve teala ve tevekkel alallah Allah'a tevekkül et diye buyurmaktadır. Hocam bunlar Resul'ün şahsında ama müminlere yönelik emirlerdir. Evet ama ya eyyühen nebi diye başlamaktadır. Allah subhanehu ve teala bizzat nebisine ismen nebi vasfıyla seslenmekte Allah'tan kork kafirlere itaat etme sana emredilene tabi ol ve Rabbine tevekkül et. Dört tane Ültimatum gibi Arka arkaya emirler yadırmaktadır Ve işin ilginç tarafı Bu dört emirde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 18 yıl boyunca rüşdünü ispat etmiştir 18 yıl boyunca Bir günden bir güne İttakillah emrine muhalefet etmemiştir 18 yıl boyunca Bir günden bir güne Zerre kadar kafirlere ve münafıklara Meyn 18 yıl boyunca bir günden bir güne Allah'a tevekkülün dışında bir tevekkül anlayışı hiç olmamıştır. 18 yıl sonra Medine'de bir Ahzab suresi inmektedir. Ve sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ey Nebi böyle böyle ol" diye emretmektedir. Daha bitmedi. Ellezine yubellugun risalatillah ve yahşevne ve la yahşevne ahaden illa o peygamberler var ya o peygamberler ey nebi senin önceki peygamberler var ya Allah'ın kitabını tebliğ ettiler. Sadece Allah'tan korktular. Allah'tan başka hiç kimseden korkmadılar. Çünkü onlara Allah kifayet edecektir emri. Niçin Ahzab suresinde inmiştir? Hiç düşündünüz mü? Allah Subhane ve teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme o Allah'ın nebileri sadece Allah'tan korkarlar haşa yakşa geliyor burada Allah'tan haşyet edirler Allah'tan çekinirler Allah'tan gayrı hiç kimseden çekinmezler çünkü Allah onlara yeter niçin bunlar buyurmaktadır biliyor musunuz? surenin hemen devamında tekrar kafirlere ve münafıklara itaat etme demektedir onların eziyetlerine sabret demektedir ve tekrar Rabbine tevekkül et demektedir. Hiç düşündünüz mü Ahzab suresinde bu emirlerin ne işi var diye? Evet bu emirler her tarafta olabilir. Ama 18 yıl sonra gökyüzünden inen bir vahiy, 7 kat semanın üzerinden inen bir vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunları söylemektedir. Bitmedi. Ya ayyuhallazina amanut takullahu ve kulû kavlen sadîda. Müminler siz de peygamber gibi takva sahip olun. Siz de peygambere nasıl emrettiysek Nasıl ona takva sahibi ol, Allah'tan kork dediysek, ey müminler size de söylüyoruz, siz de takva sahibi olun. Siz de Allah'tan korkun demektedir ayette. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayet ultimatom gibi gelmemektedir. Ahzab suresinde arka arkaya apaçık sarih uyarılar sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik değildir. Sadece müminlere yönelik de değildir. Ya nebi, ezvacık, Ey Nebi git zevcelerine söyle Eğer siz dünya hayatını istiyorsanız Mehrinizi vereyim sizi bırakıvereyim git bunlara, O kadınlara git bunları söyle Subhanallah, Ne kadar ağır üst üste gelen emirler var görüyor musunuz? Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Apaçık sarih uyarlar Bir taraftan müminlere apaçık sarih uyarlar Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine Git onlara söyle eğer dünya hayatını tercih edeceklerse ver mehirlerini gitsinler. Bitmiyor. Yap ey peygamber hanımları. Sizden kim? Bir fuhuşla gelecek olursa bir kötülükle gelecek olursa onun azabını iki kat yapacağız. Artırdıkça artıracağız. Bu sefer direkt peygamberin eşlerine yöneliyor. Ültimatum onlara geliyor. Uyarı onlara geliyor. İkaz onlara geliyor. Bitmiyor. Ey peygamber e hanımları. Adımlarınıza çok dikkat edin. Fiillerinize çok dikkat edin. Siz başkaları gibi değilsiniz. Başkaları gibi olmayanlar adımlarına dikkat etmek zorundadır. Siz konuşurken dahi konuşmaz şeklinize, konuşma modelinize dikkat etmek zorundasınız. Evinizde oturun. Önceden olduğu gibi ya da başkaları gibi gezip tozmayın şeklinde. Arka arkya, arka arkya uyarılar vardır. Hiç düşündünüz mü, ey müminler? Muhammed sizin babalarınızın oğullarından birisi değildir. Niye böyle, bu ayet gelmiş biliyor musunuz? Siz? Ahzab suresinin içerisinde bu ayetin ne iş var? Ma kana Muhammadun ahadin Sizin adamlarınızdan birisi değildir o. Sizin babalarınızdan, sizin çoğu o normal böyle birisi değildir yani. O Nebilerin hatamun nebi, nebilerin sonuncusu. Ahzab suresinde bu niye gelmiştir biliyor musunuz? İnne Allah'ı ve melâiketehu yusallûne alen nebi Allah ve melekleri nebisine salat ederler. Ya yüvellezine amenû sallu aleyh. Siz de salat edin. Bu niçin Ahzab suresinde yer almıştır hiç düşündünüz mü? Nebi müminlere kendi canlarından daha yakındır. Hiç düşündünüz mü? Ve en nihayetinde لَقَدْ كَانَ Müminler, müminler için, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Resulullah'ta en güzel örnekler vardır. Arkadaşlar Ahzab suresi, deyim yerindeyse olağanüstü hal yasalarıdır. Normal halin dışında olağanüstü bir hal vardır. Normal halin dışında bir durum vardır. O duruma yönelik özel e, yasalar indirilmektedir. Ültimatımlar o duruma yönelik indirmektedir. Gelin bu olağanüstü hal nedir? Gelin biraz bunun üzerine duralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında zahiri olarak yenilmiştir. Uhud savaşında zahiren yenilen, alınan kayıp müşriklerin ve etraftaki kabilelerin iştahını kabartmıştır. Ha Muhammed ve tamam Mekke'de baş edemedik, Bedir'de de onlarla baş edemedik ya bak demek ki baş edilebiliyormuş. Demek ki yıkılabiliyormuş. Demek ki onlarda vurulabiliyormuş. Bir taraftan Mekkeli müşrikleri, bir taraftan Medine'deki o Medine'nin etrafındaki diğer müşrik kabileleri iştahını artırmıştır. Bunun neticesinde mesela Necit bölgesinden ufak tefek kabileler 100 kişilik 200 kişilik süvarilerle Medine'ye saldırılar başlatmışlardır. Bunun neticesinde Adel ve Kabe Kabe kabilelerinden bazı kimseler, bazı kimseler İslam'ı öğrenmek istediklerini söylemişler. Resulullah 6 kişilik bir tebliğ heyeti göndermiş, bir yerde sıkıştırılmışlar, dördü şehit edilmiş, ikisi alınıp Mekke'de Mekkeli müşriklere satılmıştır. Böyle bir cüretkarlık gösterilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ordusuna karşılık. Müminlere karşılık böyle bir cesaretle tavırlar vardır. Daha bitmedi. Ensardan bir rivayete göre 40, bir rivayete 70 kişilik ensardan hafız bir grup İlim ehli bir grup, bir ilim suikasta uğramışlar, ihanede uğramışlar, hepsi şehit edilmiştir. Daha bitmedi. İçeride beni nadir ihanet etmeye başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme suikast yapmaya kadar gitmiş, götürmüştür iş. Daha bitmedi. Katafan kabilesinden bazı gruplar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sağdan soldan Medine'ye saldırmaya başlamışlardır. Arkadaşlar bütün bunlar olağanüstü hal değildir. Bütün bunlar olağanüstü hal değildir. Olağanüstü hal biraz sonra başlayacak. Bunlar asli düşmanlardan gelen ve beklediğimiz şeylerdir. Asli düşmanlardan gelen. İşte bir rivayete göre bu durumda bu hadiseler olurken bir taraftan ahzap harbi gerçekleşmiş, çeteler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafını sarmış, bir taraftan hiç beklenmedik bir tarzda Beni Kureyzan'ın ihanetine uğranmış Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem if gibi bir hadiseyle Karşı karşıya kalmış kodu kazanı kaynamış Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep validemizle evlenmesi neticesinde Hem dışarıdaki düşmanlar Hem münafıklar Hem de bazı iyi niyetli de olsa Cahil Müslümanlar Dedikodu kazanını kaynatmaya başlamışlardır. Artık fitne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin içine kadar girmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri tarafından dahi sözlü eziyet ve incitmeler göstermektedir, baş göstermektedir. İşte olan olağanüstü hal budur. Arkadaşlar tevhid daveti zaman zaman müşriklerin fiili saldırısına uğrayacaktır. Bu olansız bir hal değildir. Bu tevhid daveti adına her zaman karşılaştığımız ve beklediğimiz bir durumdur. Tevhid daveti zaman zaman tağutların tehditleriyle karşı karşıya kalacaktır. Tevhid daveti zaman zaman la nārjumannāku wa lā mazzannāku minnā elim şeklindeki tehditlerle karşı karşıya kalacaktır. Bu tevhid daveti adına bilinen bir durumdur. Ama tevhid daveti bazen ansızın anlaşma yaptığınız, müttefikiniz olan kimselerin ihanetiyle de karşılaşacaktır. Beni nadir ve beni kureyze olduğu gibi. Tevhid daveti bazen bizzat kendi içinizde sizden gibi görünen münafıkların saldırılarıyla da karşı karşıya kalacaktır. Tevhid daveti bazen tevhid ehli olarak bilinen kimselerin sözlerine karşı da bir saldırıya uğrayacaktır. Tevhid daveti bazen sizden görünen, sizin gibi olan, sizin gibi hareket eden, sizinle aynı söylemlere sahip olan cemaatler ve hocalar tarafından da yerilecek, dedikodu edilecek ve hakkınızda dedikodu kazanları kaynatılacaktır. İşte bu olağanüstü bir haldir. İşte bu özel bir durumdur. Tevhid daveti bazen içinizde iman ehli ama zayıf karakterli insanların dedikodularıyla da karşı karşıya kalacaktır. Tevhid daveti bazen evinizin içine kadar dedikodu kazanının kaynamasının neticesinde tevhid daveti böyle zor bir durumla karşı karşıya kalacaktır. İyi dinleyin. İnsanlar normal halde taviz vermezler. İnsan tavizi en çok en sıkıştığı yerde verir. İnsan güçlüyken taviz verir mi? Vermez. Mesela devletler arasında önce savaş başlar sonra masaya oturulur. Ya savaş başlamadan masaya oturun. Olmaz. Savaş başlamadan masaya oturulduğu zaman istenilen elde edilmez. Bugün bir tevhid davetinin dün böyleydi. Sözü kestirmeden söyleyeceğim. Bugün dün böyleydi bugün de böyle. Tevhid davetinin taviz vermesi için dört bir taraftan saldırmak, onu olabildiğince güçsüz hale getirmek. Bir taraftan tağutların eliyle saldırmak, bir taraftan tağutların tehditleriyle saldırmak, bir taraftan da içimizdeki münafıkların saldırıları ile tevhid davetini güçsüz kılmak ve arkasından taviz beklemek. İşte taviz böyle zamanlarda ortaya çıkar arkadaşlar. Ben güçlüken niye taviz vereyim ki? Düşman bana saldırır, bombalar bombalar ben bir devlet başkanıyım iki ülke savaşıyor. Karşı ülke bana saldırır. Topraklarımın büyük bir kısmını fetheder Alır Ordumun büyük bir kısmını öldürür Beni artık iyice güçsüzleştirir Savunmasız hale getirir Ve arkasından gel anlaşalım Masaya oturalım der Niçin? İstediği tavizi alabilecektir İstediğini kopartabilecektir Bu işin tabiatı budur İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud harbinden sonra Sıkıştırıldıkça sıkıştırılmıştır Dışarıdan Mekkeli müşrikler Dünya kadar orduyu toplayarak sıkıştırmaya çalışmışlardır. Etraftaki küçük küçük kabileler ihanetle, suikastle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıştırdıkça sıkıştırmaya çalışmışlardır. İçerideki münafıklar ve anlaşma yapılan e, Yahudi kabileleri ihanetlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i güçsüz durmaya düşürmeye çalışmışlar. Münafıkların sözleriyle özellikle Artık iyice köşeye sıkıştırılmaya çalışılmış. Tam o anda Allah subhanahu ve teala ey Muhammed bu kadar sıkıştırmaya rağmen, bu kadar güçsüz bırakılmaya rağmen, bu kadar hamleye rağmen, bu kadar ata rağmen ya ey nebi sen Allah'tan kur. Sakın içinde bulunduğun hale bakma. Sakın bu hale bakıp da acaba bu halden kurtulabilmem için taviz vermem gerekir mi gerekmez mi diye düşünme. Sakın sana yönelik tehditlerin neticesinde Allah'tan korkup onlara itaat etme gibi bir düşünceye girme. Ya yühen nebi ittegillah ve la tudu'il kafirine vel Hem dışarıdaki kafirlere karşı, hem fiili olarak seni tehdit eden taugutlara karşı, hem fiili olarak seni cezaevine atan, zindana atan veya başka başka hilelerle seni güçsüz duruma düşürmeye çalışan kafirlere karşı. Hem de içindeki münafıklara karşı asla itaat etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kâfirlere itaat etme emrini anlattık. Kâfirler güçlü, ordusu var, askeri var. Münafıklara itaat etme ne demek hiç düşündünüz mü? Münafıklara itaat etme demek ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de münafıklardan güçlü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de münafıkları bir kaşık suda boğabilir. Hepsini toplar. Hepsini aynı gün yok edebilir. Ama böyle bir güç varken, böyle bir kuvvet varken, böyle bir durum varken münafıklara itaat etme. Onların sözlerine bakıp, onları razı etme adına, onların sözlerini kesme adına, onların itirazlarını, onların dedikodularını önüne set çekme adına tavizler vermeye çalışma. Sen onların üstüne gidebildiğin kadar git. Bundan dolayı, What tabi Amavi haile Rabbik sen hiçbir zaman taviz verme? Sen hiçbir zaman onların sözlerini aldırma Sen hiçbir zaman onların fitnelerinden etkilenme Sen rabbinden sana indirilene tabi ol Doktor yol üzerine git va tevakkelal Allah ve Allah'a da tevekkül et. Allah ondan hakkında gelecektir ve kafa billley vekila vekil olarak Allah'ı aldıktan sonra ne kafirlerin tuzakları, ne kafirlerin tehditleri, ne de münafıkların hamleleri, ne de münafıkların nifakça tutumları sana hiçbir zarar veremeyecektir. İşte ayetleri anladınız değil mi şimdi? Niçin Ahzab suresinde arka arkaya, arka arkaya böyle ültimatom gibi ayetler inmiştir? Durumu anladık. Tablo karşımıza çıktı. Resmi gördük. Gelin diğer ayetlerle bu resmin ilişkisini kuralım. Mesela diyor ki ya... İnna Allah ve melekatu yusallun ale'n-nebi Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Bir manası destek çıkarlar demektir. Böylesi durumlarda, böylesi sıkıntılı durumlarda, böylesi güç durumlarda hem dışarıdan kâfirlerin, hem yakınındaki Yahudilerin, hem de içindeki münafıkların saldırıları karşısında Allah ve melekleri nebizine destek çıkacak ey müminler. Ey müminler, siz de destek çıkın demektir. Kafirlere karşı aldırış etmiyorsunuz ama münafıkların dedukatları karşısında, münafıkların fitneleri karşısında, münafıkların oyunları, hileleri karşısında siz de Nebi'nin yanında yer alın demektir. İşte böylesi durumlarda bir İslami hareketin liderleri dik durmak zorundadır. Bir İslami hareketin liderleri asla masla taviz vermemek zorundadırlar. İslami hareketin liderleri şöyle yapsam böyle mi olur? Şunu yapsam maslahata daha mı uykun, şunu yapsam mefsedet mi çıkar diye değil. Rablerine güvenerek Rablerinden indirilen vahye sımsıkı tabi olmak zorundadırlar. İnsanlardan değil Allah'tan korkmaları gerekir. İnsanların sözlerinden değil Allah'tan çekinmeleri gerekir. İnsanların ayıplamalarından değil Allah'ın azabından mutlaka mı mutlaka karşıt duymaları gerekir. İslami hareketin liderleri bu noktada olmaları gerekirken İslami hareketin tabileri de bizzat liderlere, bizzat önderlere her türlü şekilde destek olmak zorundadırlar. Allahu Teala Allah ve melekleri bu tercih edilmeyen bir görüş olsa da konumuz açısından uygun olduğu için böyle mana veriyorum ben. Allah ve melekleri nebisine destek çıktılar ey müminler. Siz de nebiye destek çıkın. Siz de nebiye destek çıkın. Ey müminler, nasıl rasul dik duruyorsa Nasıl Resul sadece Allah'tan korkuyorsa, nasıl Resul adımlarını Allah korkusu üzerine bina etmişse siz de aynısını yapın. Resul Allah'tan korku üzerine adımlar atarken siz ona engel olmaya çalışmayın. Resul kafirlere asla itaat etmemek, münafıklara asla itaat etmemek üzere adımlar atarken siz de onun adımlarından gidin. Ey müminler! Resul de sizin için en güzel örnek vardır. Onun gittiği yoldan gidin. Bak ayetin ne işi var dedim ya size. İman edenler için Resul'de güzel örnekler vardır. İşte bu güzel örnek böyledir. Ey müminlerin hanımları, nebinin hanımları. Böyle bir günde eşinize destek olmanız gerekir. Laf üretmemeniz gerekir. Söz üretmemeniz gerekir. Dedikodu yapmamanız gerekir. Allah'ı ve Resul'ün tercih etmeniz gerekir. Dünyayı tercih etmemeniz gerekir. Böyle bir zor günde, böyle bir sıkıntılı günde eğer dünyayı tercih edecekseniz nebinin zevcesi olmaktan uzaklaşın. Ancak hareketlerinize dikkat edin. Her attığınız adıma dikkat edin. Buradan da şu çıkıyor. İslami hareketin mensupları. Bırakın günah işlemeyi. Bırakın açık açık bir fuhuş yapmayı. Bırakın açık açık bir kötülük yapmayı. Bir kötülüğe sebebiyet verecek davranışlardan dahi uzak durmalıdırlar. Ey Peygamber hanımları, siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Ayeti bunu ortaya koyuyor. Ey teviti eli cemaat liderleri, ey bu teviti eli cemaatin başta geçen insanları, başa geçen insanları, ey onların destekçileri, siz normal ağaç Müslümanlar gibi değilsin demektir. Bu ayet Her adımınıza dikkat edin, her hareketinize dikkat edin. Bırakın günah işlemeyi. Bırakın hata yapmayı, bırakın çirkinlik yapmayı, hataya, çirkinliğe sebebiyet verecek bir davranış dahi bulunmayın. Ey peygamber eşleri sesinizi incelterek konuşmayın. Bu bir hataya sebep olabilir. Sokaklarda gezmeyin. Bu bir hataya sebep olabilir. İşte bu ayetler arkadaşlar tamamen ama tamamen onlardan bahsetmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Unuttuğum bir şey var burada. Bu süreçte Zeynep validemizle evliliği de özellikle münafıklar tarafından müthiş dedikodu yapılmıştır. Çünkü Zeynep validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesinin eşidir. Ve bu konuda uzun uzun başka başka farklı açıklamalar yapılmıştır. Ancak Medine'de yani o yörede o ortamda alışılan bir davranış değildir. Alışılan bir davranış olmadığı için oldukça garip karşılanmış iyi niyetli Müslümanlar dahi bunu dillerine dolamışlardır. Bu nasıl olur? Ya Böyle bir şey mi olur? Şöyle bir şey mi olur? Ve bunun üzerine Allah subhanehu ve teala vahye tabi olmasını, Rabbinden korkmasını, içinde gizlediklerini Rabbinin bildiğini insanlardan, içinde gizlediklerim dışa çıkarsa insanlar beni ayıplar diye bir korku duymamasını, korkuyu sadece ama sadece Allah'tan duymasını Ahzaf suresinde öğütlemektedir. Arkadaşlar hutbedeyiz ama inşallah biraz önce de duyurduğum gibi Ahzab suresinin eğitici dersler başlığı altında Meryem suresi bittikten sonra İf kadisesi bittikten sonra bunu da anlatacağım inşallah. Ahzab suresinden eğitici dersler diye programda bu da olacak. Allah bana izin verir, sağlık ve sahtet verirse. Özetlemek istediğimiz şudur. Buraya kadar anlattıklarımızı birkaç satırda özetleyelim. İslami hareket normalde kafirlere karşı bir direniş hareketidir. İslami hareket tevhid davetini ortaya koyarken karşıdan kafirlere direniş gösterirler. Bu İslami hareketin beklediği bir şeydir. Kâfirler direniş gösterirken bazen inkar ederler, bazen istiza ederler, bazen tehdit ederler, bazen eziyet ederler, bazen sicinle, zindanla korkuturlar. Bu İslami hareketin beklediği bir şeydir ve bu İslami hareketi güçlendirir. Kâfirler baskı uyguladıkça İslami hareket güçlenir. Kafirler şiddet yoluna başvurdukça hareket güçlenir. Bu normal bir haldir. Olağanüstü bir hal değildir. Ama bazen İslami hareket en yakınlarından veya kendi içindekilerden darbeler almaya başlayabilir. İşte bu İslami hareketin hiç beklemediği bir anda gelir. İfk hadisesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç beklemediği bir anda gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden Resulullah'a yönelik eziyetler hiç beklemediği bir anda gelmiştir. Benim Kureyzan'ın ihaneti hiç beklenmedik bir anda gelmiştir. Benim nadirin suikast girişiminde bulunması hiç beklenmedik anda gelmiştir. İşte İslami hareket etrafında Müslüman olmasa da yakınlarında olan ya da kendi içinde bulunan münafıklardan dolayı bazen zor ve sıkıntılı durumda kalabilir. İşte bu İslami hareketin ayağını kaydıracak en büyük imtihandır. İslami hareketin ayağını kaydıracak iki tane büyük imtihan vardır arkadaşlar. Birincisi en zayıf olduğun yerde sana güç ve kuvvet verilmesi, güç ve kuvvet vaat edilmesi. İkincisi içeriden yönelik saldırılardır. Bu İslami hareketin ayağını kaydırabilecek en tehlikeli durumlardır. Kafirler bizzat harekete mukavemet gösterirken hareket kaymaz. Daha güçlenir ama içeriden ve etrafınızdan yakınızdan gelen darbeler beklenmedik bir zamanda geldiği için İslami hareketi bir sarsıntıya uğratabilir. Ne oluyoruz? Bu içinde bulunduğumuz halden kurtulmamız için hemen tedbirlere, e, ne bileyim, maslahata, menfaata göre düşüncelere girebilir İslami hareket. İşte böyle sorumlarda Allah subhanehu ve teala olağanüstü hal yasalarını indirmiştir. Ortada olağanüstü bir hal vardır. O hale uygun yasalar indirilmiş ve menheç verilmiştir. Allah'tan korkacaksın. İnsanlardan çekinmeyeceksin. Onlara asla itaat etmeyeceksin. Yani onların istek ve arzularını onlara vermeyeceksin. Tekrar ediyorum. Münafıklara itaat etme. Onlar dilleriyle seni yaralamaya çalıştılar. Onlar iftilalarıyla sana taş attılar. Onlar dilleriyle seni güçsüz duruma düşürmeye çalıştılar. Onların bunda bir hedefi vardı. Sakın ama sakın. Onların hedeflerine sen hizmet etme. Onların hedeflerine yaklaşma, münafıklara itaat etme demek budur arkadaşlar. İşte Ahzab suresi bu minvalde müminlere hareketin farklı bir durumda nasıl adımlar atmasını gösteren en güzel surlerden bir tanesidir. <gülüyor>